Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu hafta iki konuklarımızı hemen tanıtayım size. E, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eczacı Nihal Kızıl. Nihal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez Delegesi Eczacı Celal Özel. Sevgili Celal Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen Niha Hanım'a şunu sormakla başlayayım diyorum. Genel'den tümelden tekile doğru gidelim. Ya dünden bugüne gelelim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çok duruşu olan ve olağanüstü eee çalışmalara imza atmış, yurt anlamında çalışmalara imza atmış bir sivil toplum kuruluşumuz. Şimdi bunun Başlangıcından bugüne elbette ki bütün izleyicilerimiz dinleyicilerimiz elbette ki çağdaş yaşamı mutlaka biliyorlardır ama biz genel olarak bunu biraz tanıtabilir miyiz? Evet, tabii ki ee, ilk başlangıçta e, Cumhuriyet kazanımları konusunda endişeleri olan bir grup Aydın bir araya gelerek e, buna bir çare bulmak belki bu konuda bir şeyler üretmek adına bir dernek kuruyorlar. Bu kurucular arasında şimdiki genel başkanımız Profesör Doktor Aysel Çelikel, Profesör Aysel Ekşi, Profesör Necra Arat ve rahmetli genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan varlar. Daha sonra süre içinde bir takım seminerler, işte toplantılar, panellerle devam ederken Güneydoğu'da bir ilçemizden bir milli eğitim müdüründen bir yardım talebi geliyor. Diyor ki burada hiçbir çocuğumuz liseye gitmemiştir. Bir kızımız lise yüzü görmemiştir. Bu konuda destek verebilir misiniz? Ve bu şekilde burs projesi doluyor. Orta öğretim burs projesi ve yavaş yavaş dernek burs projeleri ve eğitim alanında yurtlar yaptırma, okullar açma, ana sınıfları yaptırma, kütüphaneler yaptırma şeklinde projeler yaparak devam ediyor. Günümüze kadar gittikçe de ee, çalışma alanı genişliyor çünkü bu konuda bir boşluk var ee, Yola çıkışındaki e, burs e, meselesi sadece orta öğretim kız öğrencileri iki, e, ile ilgiliyken Daha sonra e, üniversite bursları başlıyor Bir ışıkta Siz Yakın e, adıyla proje adıyla orada kız ve erkek e, öğrenciler ...ayrılmadan burs verilebiliyor... ...ama orta de ...kız öğrenciler lehine bir pozitif ayrımcılık var... ...çünkü Türkiye'deki istatistikler... ...bu anlamda çok büyük bir fark olduğunu... ...okullaşma oranlarında... ...kız ve erkek çocukların gösteriyor... Ee, ...tabii ki... ...eğitimle ilgili sorunları... ...inceleyip bunu gerekli... ...kurum ve kuruluşlara bildirirken... ...sadece bu konuda... ...sorun bildirmekle kalmıyor... ...çözüm önerileri getiriyor... Çözüm önerileri de sadece yetmiyor. Bunu hayata geçirmek için elini taşın altına koyuyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve yasal çerçevede değişik kurum kuruluşlar ve hükümetle ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak yıllardır çözüm üretiyor. Somut çözümler üretiyor. Çok genel anlamda evet. Çağdaş Yaşam'ın başlangıcı ve gelişmesi bu şekilde. Evet. Evet. Hemen şeyi sorayım e, sevgili Celal Özel'e, Çağdaş Yaşam'ın Cumhuriyet ödülleri var. Çünkü bunu e, bir soruya bağlayacağım. Bu bir sembol bence, bu bir sembol. E, ilki Muazzez İlmiye Çığa verilmişti, onu biliyoruz. E, bu ödüllerden söz edelim, sonra e, bugüne doğru gelelim diyorum. Şimdi Nihal Hanım genel çerçeveyi çizdi. Hani Eğitimle ilgili olan kısmı aldıktan sonra Çağdaş Yaşam'ı destekleme derneği sadece eğitim anlamında değil, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi sanat ve yaşam anlamında da değişik projeleri vardı. Sanat projelerinde 2007 yılında ilk defa Çağdaş Yaşamı, Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü adı altında ilk ödül verildi. Muazzez İlmiyeç'i biliyorsunuz ünlü sümerolog. Ama ondan sonra Fazıl Say, Sabih Kanadoğlu, Rıza Türmen, geçen senede Yıldız Kenter'e evet. verildi. Bu senede diğer bakın belki Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, diğer yapılar, sivit otom örgütlerine örnek olarak, bütün şubelerinin genel kararını katılımlı alarak, bir halkoyu adına kimi örnek gösterdiklerini de baz alarak bir anket yapmıştı. Büyük bir ihtimalle Nisan ayında, şimdi onu belki Nihal Hanım cevaplayacak, Nisan ayında da 5 adayımız vardı. Onlardan birine verilecek bu adayların en azından isimlerini bir kısa geçiş yapabilirim. Genci, ben de merak ettim doğrusu. Genco Erkal mesela adayların arasında Gürüz Suriri adayların hı hı. arasında Doğan Kuban diyorsunuz o, adayların yani. arasında güzel, güzel. Yılmaz Özdül yine adayların arasında diyebiliyorum eksik kaldığım yer var mı bilmiyorum ama en azından sanat ağırlıklı hepsini de bu ülkeye bir kazanımları olan insanlar olarak Tabii. Şubeler kendi tercihlerini göstermiştir herhalde, vermiştir genel merkeze büyük bir ihtimalle de. Bu senenin işte Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nün hangisinin olacağını biz de merakla bekliyoruz. Ama hepsi birbirinden değerli sanatçılarımız. Çok değerli bir ödül. Evet, Çok bizim için de önemli. Çok anlamlı bir ödül evet. tabii. tabii. Evet. Ya bu yüzden heyecan verici. Yani ödülün ötesinde bir şey tabi Tabii kesinlikle. Çünkü hepsinin de kendi branşlarıyla ilgili bu ülkeye kattıkları var. Ve hala e, onların e, işte Gülrü sürürü de dahil olmak üzere geçmişti. O kuba'nın yazılarıyla Cumhuriyet'e verdiği destek. Ve bu konuda da gerçekten de e, belli branşlarda ekol olmuş olan insanlar. Bizim açımızdan hepsini birbirine ayırmamız çok zor. Özellikle şimdi son dönemlerde Yılmaz Özgül'e niye e, adını söylediğimizde de herkes anlayacaktır. E, şu anda tabii e, en iyi duruştu yapan basın e, ...yazarlarımızdan bir tanesi. Ama umarım... E, ...arkadaşlarımızın söylediğimiz gibi... genel ...bütün Türkiye genelindeki... E, ...şubelerimizin ortak kararıyla... E, ...genel merkezde onu uygulayacak. Hı hı. Geçen seneki gibi... E, ...ortak bir tavırla bir, bu seneki ödülümüzü de... E, ...sanatçımıza vereceğiz. Evet. evet. E, Nihal Hanım... <gülüyor> ...Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneğimizin... ...derneğimizin diyorum... ...çünkü e, biz de e, gönlümüzde... ...ve çalışmaları destekleyen insanlarız... ...benim gibi pek çok insan var... ...o yüzden... Biz, bizim derneğimiz diyorum. Efendim ne, ne kadar kaç şubesi vardır? 102 şubesi var. Hı hı. Ee, sürekli de yeni müracaatlar geliyor şube açmak için. Ee, fakat e, son zamanlarda e, yaşadığımız sıkıntılar e, ve baskılar bizim bu konuda biraz daha seçici olmamızı gerektiriyor. Şu anlamda. Daha altyapısını tamamlamış, daha hukuki açıdan donanımlı, evet. hata yapmayacak. Yani hata hiç kimse yapmak istemez ama bilmeden hata yapmayacak. Ekonomik olarak kendi kendini çevirebilecek ve bizim projelerimize destek verebilecek şubeler açılmasını, güçlü şubeler açılmasını istiyoruz. Çünkü kurumsallaşma çalışmalarımız çerçevesinde artık yavaş yavaş standart şube özelliklerini de oluşturduk. Buna uygun ...şubeler açılıyor. 102 şubemiz var ve bu şubemizin şubelerimizin çoğunda neredeyse tüm projelerimiz hayata geçiriliyor. Bir kısmında da kendi gönüllü koşullarına göre, fiziki koşullarına göre, alt yapılarına göre... ...hangi proje uygunsa o projeleri hayata geçiriyorlar şubelerimiz. Biliyoruz ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruluş ilkesi de buradan çıkmıştı zannediyorum. Demin siz de söz ettiniz. Yani eğitime özellikle eğitim alanında... Devrimler yaratmaya yönelik Atatürk Cumhuriyetinin eğitim düzeyini korumaya kararlı bir sivil toplum örgütü olarak bu konularda bugün için şimdi için hangi çalışmalar var eğitim ve çocuk var için Biz Tabii. biliyoruz ki bütün şubelerin çocuk kulübü aynı zamanda genel koordinatörüsünüz de evet ha. şimdi bizim tüzüğümüzde çağdaş bir eğitimle çağdaş insana ve çağdaş topluma ulaşılmasının hedef olduğu söyler. Ve Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, korumak ve geliştirmekler. Çünkü bizim bakışımız Atatürk ilke ve devrimlerinin birer dogma, işte tabu olmadığı, bunların gelişime açık olduğu, bize temel ilkeleri verip bundan sonra da ileri götürülmesi gerektiği şeklindedir evet. bakışımız. Dolayısıyla çağdaş bir topluma ulaşmak da ancak çağdaş nitelikli bilimsel bir eğitimle olacağı düşünülürse tüzüğümüzdeki hedefe ulaşmak için tabii ki ağırlıklı olarak eğitim alanında projeler üretiyoruz. Ama bu demek değildir ki sadece projelerle bir takım bazen yanlış algılanıyor çünkü Aa bir yardım ne güzel burs veriliyor okul yaptırılıyor bir yardım derneği. Bir yönüyle evet tabii ki burs veriyoruz, destek oluyoruz, belki yardım ediyoruz. Hı hı. Bu konuda olanakları olmayan, fırsat eşitliğine sahip olmayan insanlara. Ama bir yönüyle de sorunların tespitinde ve hayata, çözümlerinin hayata geçirilmesinde de baskı unsuru oluyoruz. Zaten sivil toplum örgütü gerçek anlamda bir sivil toplum örgütü ise tabii ki e, burada bir baskı grubu olma özelliği de olacaktır. Tabii. Böyle bir yapımız da var. Onu da söylemek gerek. Bütün bunlar tekrar tekrar vurguluyorum. Yasal çerçeve içinde tabii, tabii, hepsi tabii, tabii, kesinlikle tabii, yapılıyor. Tabii, tabii. Ee, gençlerle ve çocuklarla e, eğitim alanında e, daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü projelerimiz daha çok onlara yönelik. Ama büyükler için de yetişkinlere okuma yazma kurslarımız, kadınlar için el becerileri, aile e, planlaması, efendim, e, kadın hakları... Medeni hukuk, ev ekonomisi gibi birçok bilgilerin verildiği seminerler, eğitime destek programları yapılabiliyor. Hı hı. Gençlere bursların dışında gençlerimizin Deniz Yıldızı projesi ki bu da gençlerin kişisel gelişimlerine katkı verip gelecekte toplumda, lider vasıflı insanlar, kendine yetebilen, ayakları üstünde durabilen insanlar olması için verilen genel kültüre dayalı bilgiler içerir. Deniz Yıldızı projemiz var gençlerle eğitim alanında, bursların dışında. Gençlik kurultayları yapılır. Gençlerimiz her yıl önceden tespit ettikleri konuları paylaşarak o konuda düşünürler, üretirler ve bu üretimlerini paylaşırlar, raporlarla paylaşırlar ve inanın bu gençlerin hazırladıkları raporlar bugün alınsa birçok uzman o alanda uzman kurum ve kuruluşa Örnek olabilecek niteliktedir. Harika, harika. Geçen sene anayasayı konuşmuşlardı. Bu seneki Gençlik Kurultayı'nda da yine konular tespit edildi. Çocuklarla ilgili bir çocuk kulübümüz var. Belki çocuk kulübü denilince yanlış anlaşılıyor. Çocukların bir örgütlenmesi gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Çocuklara destek projesi Hı -hı. diyebiliriz şubelerde. Çocukların yine... Kişisel gelişimlerini tamamlayıcı, el becerilerini destekleyici, sanatsal beğenilerini, sanata bakış açılarını değiştirecek etkinlikleri planlayan bir proje bu. Birçok şubemizde var, artmasına da çalışıyoruz. Ebeveynlerinin izni dahilinde tabii ki müze gezileri, sanatsal tiyatro, müzik, işte bağlama, halk oyunları, mini çalıştaylar... Ee, okuyup araştırma Kitaplıklarda e, kitaplar üstünde konuşma Çocuk kitabı yazarlarıyla buluşma Gibi birçok e, etkinliklerimiz var Ayrıca bu sene e, artık gelenekselleşti Dördüncüsünü yapacağız Türkan Saylan Çocuk Şenliği o, ee, Çocuk kitabı yazarlarıyla harika. Büyük katkılarıyla e, yapıyoruz Yine e, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde e, 3-4 Mayıs Ve tüm halkımıza da açık Çocuklarımıza açık ee, çocuk alanında faaliyet gösteren e, sanat grupları, e, işte orkestralar, e, atölye çalışmaları yapan alanında değerli insanlar, çocuk kitabı yazarlarıyla buluşuyorlar çocuklarımız. Bu tür etkinliklerimiz var. Harika, harika. Ee, ben yani, biraz tabi, tamamlayabilir tabi, tabi, miyim hocam? hocam Şimdi e, Nihal hocamız bu konuda hani genel e, tabloyu çizdi mutlaka hani uzun konuşmalar gerekiyor ama insana aklımıza gelmeyebiliyor bazı zaman. ben şey açısından değerlendirdiğim zaman eğitim söylediğiniz doğru. Nialan'ın da söyledi. Yibolara verdiğimiz destekle hani Anadolu'daki en büyük desteklerden biz Milli Eğitime yaptığımız katkıdan sonra çekilip daha sonra öğrencilerin orada okumalarını, yatılı bölge okullarında gelişmelerini izledikten sonra devlete büyük katkı sağladığımız düşünüyoruz. Hani hem teknik anlamda yani. hem çocukların açısından. Ama bunun yanı sıra şu anda biliyorsunuz tartışmalarda olan hani ana okulları, ana sınıfları ile ilgili olarak milliyetim müfredatında olmamasına rağmen, o zamanlarda uygulamasına rağmen onu geniş kapsamında açıklarsa sevineceğim... ...Nihal hocamız çünkü. Biz Çağdaş Yaşılımı Destekleme Derneği olarak bütün şubelerin aşağı yukarı kendilerine ait projeleri vardı. Ben kendi küçük şubemden biliyorum. Küçük, şubesi küçük çekme şu şubesi olarak 5 tane ana sınıfı açtık biz. O zaman Milli Eğitim'de daha yoktu. Okullardaki ana sınıflarında her sene mutlaka bir komisyon oluşturup eksiklerini gidermek için uğraşan bir grubumuz var. Ve onları denetleyen bir arkadaşımız. Yani mutlaka faydalı eksiğimiz nedir? Nerede evet. oyun durumları ve malzeme eksiği ile beraber? Ve şimdilik de 3x4 ile birlikte başka tartışmalara girecek mutlaka. Ama biz bunu... Ciddi anlamda ana, ana sınıfların olmadığı Bir eğitimin olmayacağını düşünerek evet. Önceden Türkan hocamızın sayesinde Önceden öngörüsüyle beraber Görmüş ve uygulamış olan bir derneğiz evet, Sanırım e, e, Üçümüzün de ortak görüştür Yani ben şimdi bu e, e, 4 çarpı 3'ü e, Şey alarak baz 3 olarak, şey 3 Çarpı 4'ü baz alarak söylüyorum Bir okul öncesi eğitim Bence eğitimin tümünden daha önemlidir Ne dersiniz Nihal e, Şimdi kesinlikle Şimdi okul öncesi eğitimi yok sayarak 5 yaşında çocuğun doğrudan eğitime başlatılması bir defa onun psikolojik ve fiziksel gelişimi açısından henüz okula başlama erişkinliğinde olmadığı bir dönem. Bunu yani pedagoglar da söylüyor, Tabii. eğitimciler de söylüyor. Dolası, dolayısıyla okul öncesi dediğimiz eğitimle de okula hazırlanma sürecinin geçmesi çok önemli bunu biz yıllar evvel tespit ettiğimiz zaman Türkiye'deki ortalamaları yanılmıyorsam yüzde 8 civarındaydı ana sınıflarının. Halbuki dünya geneline baktığımız zaman Avrupa'ya ve tüm dünyaya baktığımız zaman bunlar yüzde 95'lerin üstündeydi. Bu sorunu tespit edip ortaya koyduk bildirdik. Ondan sonra da kendimiz ana sınıflara başlama, açmaya başlamıştık ve 800 küsur ana sınıfı açtık. Müthiş. Ayrıca da ana okulu açtık. O da çok önemli. Ee, bir şey daha var. Burada çok önemli bir şey. Çünkü dernek üstüne bir yığın spekülasyonlar yapılıyor. Biz yasadışı e, yasa dışı kurum kuruluşlar gibi ne bir kendi işlettiğimiz okullar, bazı yasa dışı kuruluşlar gibi diyeyim. Kendi işlettiğimiz okullar, sınıflar, dershaneler bir şeyler yok. Bu yaptığımız her ana sınıfını, her okulu, her yurdu milli eğitime teslim evet, ediyoruz. Evet. Törenle doğrudan milli eğitime teslim ediyoruz ve milli eğitime teslim ettiğimiz yurtta bizim bir tek kontenjanımız bile yoktur. Ee, orada e, ülkemize, insanlarımıza destek anlamında ...bunları yaptırıp veriyoruz... ...onu da belirtmek istedim özellikle... Evet, çok, iyi oldu. Ee, ...çok iyi oldu... ...okul öncesi eğitime tekrar dönersek... ...evet e, muhakkak... E, ...gerekli ama bugün... ...görüyoruz ki yeni yasa tasarısında bundan... ...dönülmeye çalışıyor veya bu... ...yok sayılıyor galiba... Evet. ...bu şekliyle meclise... Gel ...geliyorsa eğer yarın geleceği... ...söyleniyor... E, ...bu çok üzücü bir durum ve bizim... ...karşı çıktığımız noktalardan biri... ...yeni yasa teklifinde tasarısında... Karşı çıktığımız noktaların başında okul öncesi eğitimin yok sayılması, bundan vazgeçilmesi vardır. Şimdi bunun bir tek anlamı vardır bence. Yani e, ya da amacı diyelim. E, doğrudan doğruya çocuk e, normal öğretime başlayınca, eğitime başlayınca verileni kabulle yetinir doğal olarak. Çünkü bilgi birikimi daha ileriki yıllarda olacaktır. Ama ilkokul birinci sınıftan işte yetişkin ilk gençlik yaşına gelinceye kadar... Kendisine verileni kabulle yetinecektir ve doğrunun o olduğuna inanacaktır. Amaç bu. Oysa okul öncesi eğitim özgür düşünmeye, kendi yarattığı, çabaladığı parçalardan bütünü oluşturmaya, bundan gönenmeye ve pek çok şeyi daha verecekti elbette ki veriyordu okul öncesi eğitim. Demek ki burada ben ne diyorsam çocuk onu kabul etsin. Bakın dünya böyledir, siz böyle yaşayacaksınız, gelecekte budur. Demek ki anlamına gelmez mi? Zaten geneline baktığımız zaman çok sorgulayan, araştıran ve kendi doğrusunu bulmaya çalışan insan modeli çok istenmiyor. Evet. Yani daha küçük yaştan itibaren belli kalıplara girmiş. Çünkü yine belki birazdan görüşebiliriz yasa tasarısıyla ilgili. 9 yaşındaki bir çocuğun bütün hayatını, bütün geleceğini etkileyecek bazı seçimler yapması bekleniyor. Ki bu da 15-16 yaştan önce bir çocuğun kendi geleceğiyle ilgili işte becerilerini, yeteneklerini, ilgi alanlarını seçebileceği bir dönem değil. Yani çocuk isteği dışında ya, şekillendirilmiş bir şey. ve bir yola doğru itilmiş oluyor. Tabii bu Kesinlikle. korkunç bir şey evet. yani 9 yaşta bir de düşünün bunun geri dönüşü de yok. Kesinlikle bu tamir edilebilecek yani, bir şey değil çocuklarımızın geleceğini ipotek ya, koyma yasası değil tasarısı değil gibi böyle bir, bir şey, şey olabilir mi ülkenin bu geleceği, bu yani birkaç öğrenci ilgilendiren bir şeydi bu ülkenin doğrudan doğruya geleceği hepimizin ile ilgili. çocuklarıyla ilgili e, tüm hepimizin geleceği gençlerimiz Tabii, çocuklarımız geleceğimiz diyoruz onların geleceği ile de ilgili bir e, tasarı Tabii daha başka maddeleri de var kesinlikle katılmadığımız Onları da konuşalım ama bence. Ama e, en azından özel bir e, istatistika anlamda bilgiler vermekte fayda var. Niçin evet. hani bu konudaki tereddütlerimiz var derken evet. şimdi Nihal Hanım e, o konudaki şeyleri söyledi ama hani biz de istatistikleri söylememizde belki bizi dinleyen arkadaşlarımız, ezacı arkadaşlarımız özellikle söylüyorum. E, daha net e, bu konuda bilgi sahibi olabilirler. Türkiye'de 7 ile 14 yaş arasındaki her üç çocuktan biri çalıştırılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de çocuk işçiliğin her geçen gün artı ülkelerden bir tanesi. Şimdi DL İstatistik Enstitüsü'nün araştırmasına göre 6 ile 14 yaş arasındaki toplam 11 milyon çocuğun 3 milyon 842 bini çalışıyor. Ve bu çocukların yarısından çoğu okuma yazma bilmiyor. Yeah. Şimdi çalışan çocukların de kazandığı parayı ailelerine ya da tamamını ailelerine bir kısmını verdiği gibi. E şimdi biz birinci dörtten sonra... Okula gitme zorununu hani kesinti e, yapmıyorsak kesintili dediğimiz eğitim Hı -hı. yaparsak eğer ortadan kaldıracak olursak bu yasaya onay vereceğiz ve çocuk işçi sayısı çok artacak tabii ki kesin yani bununla ilgili Hı -hı. bir Bizi ikna etmek için bir tereddütümüz yani bilmiyorum bizim tereddütümüz sadece bizi böyle düşünmemizi sağlıyor yoksa bizi dinleyen eczacı arkadaşlarımız bize bu konuda nasıl katılırlar ya da ne derler bilmiyorum. Aklın, aklın yolu bir yani somut Tabii, veriler evet. var. Yani evet. e, biz şunu biliyoruz ki eğitim okulda olur sosyalleşerek olur. Yani açık öğretimin çok ileriki yaşlardaki e, modellerine bakıyoruz. Orada başarı ne kadardır toplumsal hayatta buna buna bakalım. Yani okuldaki eğitim açık öğretimle verilebilir mi? Kesinlikle eksik kalacaktır bir yanı. Kaldı ki ne olduğunu tam bilemediğimiz seçmeli derslerden bahsediliyor. Nasıl kalıplar, nasıl paketler verilecektir? Evet. E, ve de e, uluslararası e, sözleşmelere imza atmış Türkiye. Çocukların çalışmaları ilo şu evet. pratikte... Evet teorikte imza atmışız bu sözleşmeleri ama pratikte bu böyle olmayacak. Biz çağdaş yaşam olarak e, ilk öğretimden sonraki daha önce beş yıllık öğretimden sonraki kızları okullaştırırken ailelere gidip de ekonomik destek verme vaadiyle erkek çocukla kız arasında seçim yapmak zorunda olan ailelerin yapılarını gördük. Nasıl çocuğu, kız çocuğunu okutmama yönünde karar vermek zorunda kaldıklarını gördük evet. ekonomik nedenlerle. Şimdi bu daha da e, belirginleşecek. Ve e, yasa e, bu haliyle tasarı bu haliyle e, kesintili eğitim ve açık öğretime e, yol açan bir e, şekilde Ancak e, çocuk gelin çocuk anne çocuk işçi yaratır Değil mi? Bir eğitim modeli değildir Ve biz diyoruz ki çocuk geline çocuk anneye çocuk işçiye hayır Yani slogan evet yani bütün yasanın özü budur ben buna katılmayacak bir meslektaşımı, bir eczacı arkadaşımı, bir çocuk sahibi ebeveynini düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Şimdi yine hemen e, Nihal Hanım'ın söylediğini, istatistik olarak yine bir şey ha, söylemek ha, istiyorum. Tabii. Nüfus idaresi kayıtlarında Türkiye'deki resmi evliliklerdeki gelinlerin %26'sı 16 ile 19 yaş arasında. Dini evliliklerde de dikkate alın bu oran en az %30 olduğu sanılmakta. Uğur. Şimdi araştırmalarda 8 yıllık kesintisiz eğitimle 16 yaşında evlenme olasılığı %44'e... ...17 yaşında doğum yapma 136 %36 azaldığı ortaya çıkmış. Müthiş bir iyileşme olmuş bu evet, yani 8 yıllık eğitimden tabii, dolayı. Tabii. Şimdi birinci 4'ten sonra okula gitme zorunlu ortadan kaldırırsak eğer... ...bu yasaya onay vererek çocuk gelinleri biraz önce anlattığı gibi Nihal Hanım'ın... ...ve çocuk annelerinin sayısında müthiş bir artış olacak. Yani biz sadece kendi çocuklarımızdan sorumluyuz. Türk Türkan Hocamız rahmetli öyle derdi. Siz ee, tamam eğitim almış insanlarsınız eczacı öğretmen doktor çocuklarınızı bir şekilde yetiştireceksiniz. Sadece bu kadar mı bu ülkeye borcunuz dedi. Yani bunları e, yapamayan ailelere çocukları evet. ne olacak? Onlara siz hani yardımcı olmazsanız, onların elinden tutmazsanız kim tutacak diye. Gerçekten bize en çok tedirgin eden nokta da bu. Kendi çocuklarımız için belki problem yok gibi düşünebiliriz, karar verebiliriz ama bu eğitimde maalesef bunun da önünü açılacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Bir de biz hep eğitimde fırsat eşitliğinden yana olan ve bu konuda projeler yapmaya çalışan bir derneğiz. Ama burada... Bakın açık öğretime ekonomik gücü olmayan e, ailelerin çocukları yönelecek. Tabii. Onlar okuyamayacaklar. Onlar çalışacaklar. Onların kız çocukları küçükken evlenecek. Ekonomik durumu iyi olan aileler zaten okutmaya çalışacak. Bu o anlamda da o farkı, o uçurumu büyütecektir tasarı. Tabii yine okullaşma oranıyla da ilgili problemlerimiz var. Şimdi e, hakikaten 8 yıllık kesintili... Kesintisiz olan eğitimde %30'lara yakın bir başarı elde edildi. Yani evet. o 8-10 yıllık bir projede bakıldığı zaman iyi bir noktalara gelmişiz. Yeterli mi? Yetersiz. Bunu daha da çoğaltmamız lazım. Hmm. Ama şu andaki verilere göre eğer e, 2002'deki okul öncesi eğitim %11 iken şimdi %30'lara çıktıysa e, AB ülkelerinde %90'lar civarında falan. Peki biz 4 yıldan sonra biraz önce Nihal Hanım anlattığı gibi e, çocukları ...açık öğretim gibi, açık lise gibi... Hani ...yaparsak uh -huh. kimse göndermeyecek... ...anlamına tabii. gelecek ve dolayısıyla da... ...okul yani sonrasındaki bir... ...yine okuma oranı düşecek... ...yüzde otuzlardan tekrar geriye doğru dönüş başlayacak... ...bu da ciddi anlamda bir problem bizim için... ...kesinlikle... ...kesinlikle... Ee, e, ...tabi başka yine noktalarda var... ...şey de mesela yasada çok muğlak... ...yani e, çocuklar... E, ...işte... ...yönlendirilecekler tamam... İlk dörtten sonra veya ikinci dörtten sonra ortaokula nasıl geçecek liseye nasıl geçecek kaç türlü lise olacak kaç türlü orta öğretim Tabii. ve bunlara geçiş koşulları ne olacak eğer dokuz yaşında seçmek durumunda kalırsa acaba bu bizim bütün çocuklarımızı Büyük bir yarışa soktuğumuz istemediğimiz halde bu sistemin içinde evet. yarışa soktuğumuz o sınav stresi o dershane yaşı ya. acaba daha da aşağı inip dokuz yaşa mı gelecek? Bütün bunlar Buyurun. da Tabii. sorun. Tabii. Ee, ve geçiş belli değil. Hangi lise tipine nasıl geçecek? Burası da muğlaktır. Evet, birinci dörtten ve ikinci dörtten sonraki geçiş dönemleri, okulların farklılaşması Hı -hı. ile ilgili gerçekten netlik yok. Evet. Sadece projenin e, içeriği anlamında kabataslak çizgileri çizilmiş. E, herhalde oluşacak kamuoyundan sonra bunları yönlendirecekler. Çünkü ellerinde onların da bir netliği bir şey yok, veri yok. Çünkü onun verileri olsaydı paylaşırlardı büyük bir ihtimalle. E, onlar da bu alınacak olan e, tepkilerden dolayı Hı -hı. E, büyük bir ihtimalle bakacaklar bugün mesela 26 Mart'ta benim bildiğim kadarıyla tüm yurtta sivil e, toplum örgütleri basın açıklamalarıyla bunun eğitim sen e, aya işte diğer STK'lar pedagoglar üniversiteler hı hı. E, ısrarla bu bunun bu şekilde yasanın bu şekilde geçmemesi için e, basın açıklaması yapıyorlar e, büyük bir ihtimalle de 27'sinde yasa eğer meclise gelirse hı hı, Salı hı hı. günü e, bu 4 gün boyunca ...devam edecek, yani Başbakan'ın açıklamasına göre de yasayı bu şekilde çıkartmaya çalışacaklar. E, sivil toplum örgütleri de bunu halka anlatmak için mücadele ediyor ki halk bazında da anlaşılmadığını düşünüyoruz biz. Evet. Bu sevgili Celal Özer'in söz ettiğini, yalan, e, e, Sivil Toplum Örgütleri hareketini e, ondan söz edelim mi biraz? E, tabii ki. E, şimdi... E... Bu konuda 4 artı, 4 artı 4 yasa tasarısı bir defa ilgili kurum, kuruluş... ...bu konuda e, bilimsel çalışma yapan e, gruplara hiçbir yere danışılmadan... ...yine alelacele getirilmiş ve hızla geçirilmeye çalışılan bir tasarı. Evet. Dolayısıyla hiç kimsenin içine sinmiyor zaten. E, bu konuda söyleyecek sözü olan bir yığın e, grup var. Vatandaş olarak, insan olarak bir defa kişi olarak benim hakkım var. Bir e, çocukları olan bir insan olarak ama bunun dışında bütün... Gruplar, kuruluşlar düşüncelerini dile getirme yollarını arıyorlar. Bunları bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorlar. Yetkililere ulaştırmaya çalışıyorlar. Benim bildiğim yine işte basında da okuduk. Bugün yavaş yavaş çıkmaya başladı. Kendi alanlarındaki meslek sendikaları eğitim iş, eğitim sen karşı çıkıyor Kadın kuruluşları, platformları karşı çıkıyor, ADD karşı çıkıyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği karşı çıkıyor. E, bütün bu insanların söyleyecek sözleri var ve her biri e, birbirinden farklı e, yapılar da olabilir bunlar. Ama bu konuda hepsi birden karşı çıkıyor. E, dolayısıyla e, siyasi erk bunu göz önüne almalı. Yani insanların söylediği şeyi, evet. konusunda uzman insanların söylediği şeyi göz önüne almalı. Oldu bittiyle çıkabilir bir yasa, çıkabilir ama geleceğimizle ilgili gerçekten çok ciddi kaygılarımız var. Ülkemizin evet. geleceğiyle de ilgili. Evet. Bu anlamda ne yapılmak isteniyor diye herkesin kafasında bir soru işareti ve çok ciddi evet. kaygılarımız Tamiri var. Tamiri de yok. Korkunç olan, evet. dramatik olan bu. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, küçük bir arada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fatih Şubesi'nin... Çağdaş Müzik Topluluğu'nun şefi e, Muhammed Kart'ın bestelediği Umud'un Türküsü adlı parçayı dinleyelim. Söyleşimize devam edelim.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 Umudum günden öte, fikrim çok ince. Nihal Hanım, dinleyicilerimiz için yeni projelerden ya da son zamanlardaki projelerden, sonra da Van Depremi'nde de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yoğun çalışmalarını biliyoruz. Ve bundan söz edebilir misiniz? Evet, tabii ki. Şimdi burs projelerimiz, orta öğretimdeki burs projelerimiz özellikle... Ee, Anadolu'da bir kızım var öğretmen olacak Baba beni okula gönder ee, Bunlar bakanlık e, izni, kampanya izni olan ana projelerimiz ee, Üniversite burs projemiz Bir Işık'ta Siz Yakın e, projemiz var Ve yine orta öğretim burs projesi Kardelenler hı hı, var hı hı. Bunlar çok büyük sayılarda öğrencilerimizin burs aldığı çok büyük projeler Bunun dışında yine orta öğretimde Meslek Lisesi'ne yönlendirilen kızlarımızın kendi alanlarında burs aldığı ilgili sponsorlar var. Örneğin işte motor bölümünde okuyan kızlarımızın diyelim Mercedes, Mercedes, Schneider, Elektrik, Elektronik, Anadolu Hayat Sigortacılık bölümünde okuyan kızlarımıza burs projeleri bunlar. Bunun dışında yurt ve okul yaptırma projelerimiz var. 33 tane yurt yaptırdık, devlete verdik. 2 tanesi yine Açılacak yakında Harika. Ana sınıfları projemiz var Sürekli devam ediyor Yıllardır devam eden projelerimiz Kütüphane projemiz var Bin çiçek açsın bin fikir yaşarsın Bir küçük köy okulu kitaplığından ilçe kitaplığına kadar Değişik boyda ve uzman Eğitimcilerce seçilmiş kitaplardan Oluşan seçkiler şeklinde Projemiz var Onun dışında orada bir okul var Uzakta projemizde Gereksinimi olan okulların e, gereksinimleri karşılıyor bir, bir bot da olabilir bir çocuğun botu da bir kırtasiye evet. malzemesi de bir evet. e, bilgisayar da olabilir Ama bütün bunlar tabii ki e, bağışçılar destekçiler sayesinde olabiliyor e, Projeler kapsamında e, gereksinim duyanla bağış yapacak olanları bir araya getiriyoruz Eğitim evleri projemiz var e, Tüm ailenin eğitim görebildiği el becerisinden sanatsal faaliyetten ee, çocuğun okuluna destek e, bulabileceği kütüphanesi olan eğitim evleri projemiz var devam ediyor. Ee, bunlar belli başlı ana projelerimiz ama bunun dışında da bir yığın projemiz var eğitimle ilgili. Koşullu bağışlar geldikçe şöyle bir şey yapmak istiyorum diye bağışçı okulunda da bir proje Yapıyoruz. Olağanüstü çalışmalar. Çocuk kulübü projemiz, gençlik projemiz var ve bunun dışında da sürekli etkinlikler, kamuoyu oluşturucu, belli alanlarda fikir oluşturucu ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya yönelik. Örneğin daha işte yakında dünya su günü nedeniyle bir günü. çevre paneli geçtiğimiz cuma, cuma günü yapmıştık. Kendi alanlarında uzman çok değerli konuşmacılarla konuyu masaya yatırıp Çözüm de ne olabilir oradaki sorun nedir ne yapılması İlginç. gereklidir e, tartışıyoruz bu tür panellerimiz sürekli oluyor toplantılarımız ve halka açık oluyor zaten duyuruyoruz e, çocuklarla ilgili örneğin e, cumartesi günü 24 Mart'ta e, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir etkinlik yaptık yine çocuklarımızı tiyatro sanatçılarıyla buluşturduk. İşte 10 Nisan'da e, Bunu biraz daha de... hızlı geçmeyelim Çünkü hocamızın Çiçekmeşe şubesinin oynadığı ha, bir oyun onu var Onu söyleyelim yani... papatya <gülüyor> oyunu Evet, <gülüyor> evet çok, sevindim mi? çok sevindim Papatya oyunu Çocuk oynandı Çocuk Çiçek... evet. kulübü ve çok şubesini. başarıyla oynadılar Sanki Hı böyle evet. çocuklarımız yıllardır Tiyatro yapar gibi Çünkü zaten e, oyunda özelliği itibariyle Çocukların evet. benimseyerek evet, evet, gerçekten, evet, TRT e, ödülü almıştık evet. Çok hoş bir oyundu O da e, oynandı tiyatro sanatçılarıyla da buluştular. çocuklarımız bundan da mutlu olduk. Tiyatrocu olmak isteyenler de çıkıyor tabi içinden. Harika. Böyle sadece o an oynamak değil, ilgi duyuyorlar, Çok konuşuyorlar. mesela Şebnem hanım vardı. Şebnem Sönmez. Türkan filminde oynayan daha önce Elveda Rumeli'de oynayan değerli sanatçımız çocuklarla söyleşi yaptı içinden bir yığın çocuk tiyatrocu olacak. Tarık Şerbetçioğlu vardı yine sanatçımız. Çocuklarla buluştular. Çocukların yine müze gezmelerine olanak sağlayan bir projemiz var ama bilinçli müze gezileri alanında eğitim almış gönüllülerimiz var. Şu an İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ile yaptığımız Harika. hayata geçirdiğimiz bir proje Aşağı yukarı 3000 e, bin çocuğa ulaştık. Bütün okullardan talep geliyor genel merkezimize. Bizim gönüllülerimiz gidiyor. Ücretsiz zaten Tüm. bunu da müze sağlıyor. Çocuklarımız müze geziyor ve yıl sonunda müzeden etkilenerek yaptıkları resimlerin açıldığı bir sergide yine sanatçılarımızla buluşuyorlar. Mükemmel. Mükemmel. Yani resim sanatını e, tanıyorlar ve sanatçılarla buluşmak onlara çok şey katıyor. Zaten öykü yarışmamız var. Yine çocuk kulübümüzde resim yarışmamız var. Bunları yapıyoruz. Kadınlarımızla örneğin eğitim evlerimizde Ailem ve Ben projesi devam ediyor şu an. Yüzyıl e, Üniversitesi öğretim üyeleriyle beraber ortak bir proje. Yani projemiz e, çok mükemmel, şu anda mükemmel. sayamayacağım kadar mükemmel. Mükemmel. çok evet, proje Özel var. Özel neler ekleyecek? Şimdi şey e, söylerken projeleri tekrar heyecanlandım. Gerçekten hiçbir sihir e, toplum örgütlerinde de devlet kademelerinde de hani lafta kalan projeler gibi düşünülürse... Bizdeki projeler hayata geçmiş Tabii, projeler kesinlikle. ve geçebilecek olan projeler. O yüzden heyecanlanmamak elde değil. Ben şimdi bizi radyoların başında dinleyen meslektaşlarıma şöyle seslenebilirim aslında. Çünkü e, derneğin genel profiline baktığımız zaman sağlıkçılar birinci sırada. Hani öğretmenler, emekli öğretmenler de var ama doktor, eczacı ağırlıklı evet, evet. bir sağlıkçı hukukçular var. ve hukukçular <gülüyor> emekli öğretmenler olarak e, şimdi niçin buradaki eczacı arkadaşlarımız hani böyle projeler heyecanlanıyorlarsa eğer en yakın şubelerinden bunları yapabilirler paylaşabilirler e şimdi Nihal Hanım'ın atladığı hani atladığı demeyeyim de eksik bıraktığı noktalar içinde hani biraz e, bahsetmekte fayda var <Gülüyor> çünkü e, 1999 hani İzmit depreminde e, bütün şubeler genel merkez o zaman rahmeti Türkan Saylan'ın da e, önerisiyle İzmit Depremi'nde en uzun süre kalan Sivil Toplum Örgütü, evet. prefabrik yapılarla beraber o zaman çalışan ciddi, ciddi büyük bir projeydi İnsanların kalınma barınma imkanlarını sağlayıp e, uzun süre orada yaşamlarını devam ettirecek imkanları sağlayan ve son yakın zamanda yaşadığımız biliyorsunuz en son Van Erciş evet. Depremi'nde de evet. ciddi anlamda çalışan bir Sihir Toplum Örgütü'ydü. Hala ben biraz onun da açmasını isteyeceğim Niyalan Hanım'ın. Evet o konuda da biz İstanbul İzaici Odası olarak oradaydık biliyorsunuz bir ay boyunca daha önceki öğrencilerimiz yaptığımız... bu konuda evet, çok duyarlı. Programda ]mış. anlatmıştık. Hatta hazırladığımız raporda benim de katkıda bulundum. Havan dergide çıkmıştı ama benim en çok öğrenci ya da e, altyapısını hazırladığım Çağdaş Aşırımı Destekleme Derneği'nden gelen e, o tecrübe pratiğimden dolayı e, Van Yüzü Üniversitesi'ndeki bizim Küçüçek Meclisi'nde kurucu başkanı olduğumuz e, Profesör Doktor Ayşe Yüksel'in çalışmasıyla örtüşen kaynak da olduğu için çok ciddi bir rapor hazırlamıştım. Ayşe Hoca'nın da kulaklarını çınlatalım buradan. O da güzel şeyler hazırlayıp genel merkez adına bir proje yapmıştı. O yüzden onu da açarsa sevinirim. Teşekkür evet. ederim. Ee, evet. E, biz e, dediğim gibi sadece sorunla tespit etmek değil hemen çözüm daha önceki depremde gerçekten büyük bir deneyim kazandık ve çok yararlı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda çok tevazu göstermeye de gerek yok alanda hemen vardık ve birçok şey yapmıştık ve bütün bu yaptıklarımızı deprem seyir defteri diye kitaplaştırdık koca bir kitaptır şimdi yine Van'da maalesef tekrarını acı bir şekilde yaşadık ve Görüyoruz ki gerekli tedbirler alınmazsa bilimsel yöntemler hayata geçirilmezse bunlar e, olmaz değil. Bundan sonra da olabilecek şeyler. Van'da yine hemen ertesi günü sevgili e, Ayşe Yüksel Profesör Doktor Ay Ayşe Yüksel oradaydı. Yine derneğin Diğer genel başkan yardımcısı olan arkadaşımız. Ertesi gün hemen ertesi gün değil, anında ulaştık zaten sağ mısınız nasılsınız diye. Ertesi günde ilgili resmi kurumlara giderek ne yapabiliriz onun vasıtasıyla evet. paylaştık. Ve ilk planda hemen resmi kurumlara yardımları göndermeye başladık. Çünkü orada sivil toplum olarak bizim yardımları ilk elden veremeyeceğimiz bize söylendi. Dolayısıyla ilgili kurumlara e, bu tür yardımları gönderdik. Daha sonra da kalıcı bir şey ne yapabiliriz diye hemen toparlandıktan sonra Van Üniversitesi rektörlüğüyle irtibata geçtik. Ve şu anda tam e, eğitim yapılamaz durumda. Oraya e, büyük bir ek e, dersliklerin olduğu bina yaptırdık. E, çelik, konstrüksiyon çelik konstrüksiyon ve 3 evet. ayda bunu yapabildik. Bu e, Oradaki arkadaşlarımız ve ilgili öğretim üyesi arkadaşlarımız da Bize e, gerçekten çok güzel Bir bina olduğunu söylediler Resmi açılışı henüz yapılmadı Sanıyorum Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Kullanılacakmış. Harika. Çok mutlu olduk İnanılacak e, şey e, Çok diyiliyor. güzel bir Bina olduğu söyleniyor ve ilk defa e, Çağdaş Yaşam'ın binası bitti e, Tabi bunu da gururla söylüyoruz Niye? Böyle bir yerde böyle tabii bir alanda ki. Yarışmak ya. e, çok Lükenli. önemli Keşke herkes yarışsa Ama tabi burada 99'daki deprem tecrübemiz Kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle. Hani, kesinlikle. O yüzden de zaten öne aslında çıkartmamız lazım. aslında e, biz 99 depremindeki alan deneyimimizi evet. yani anında oradaki kadınlara, çocuklara e, psikolojik destek e, ve diğer e, malzemelerin dağıtımında e, aldığımız görevin aynını burada da almak isterdik ama ilk bir anda organizasyonu çok başarılı o, olmuştuk O görevi alamadık, Hı. böyle bir şey mümkün olmadığı söylendi ilk başta ama biz de bir başka şekilde orada e, insanlarımıza bu acıyı yaşamış insanlarımıza bir merhem olmaya çalışıyoruz. Olabilir. Ayrıca burs miktarımızı o alanda, o bölgede arttırdık. Ve Van öğrencilerimizden, Van'daki okuyan öğrencilerimizden hı hı. daha fazla sayıda öğrencimize burs vermeye başladık. Ve de daha önceden burs almakta olan Van'daki öğrencilerimizin de ailelerine ilk planda deprem yardımı olarak bir miktar para desteği. Devletten daha önce ya, bu çok önemli yani, hocam. Mükemmel. Yani bu, Çağdaş Yaşam Şemsiyesi'nin altındaki olan öğrencilerin ailelerine maddi katkı yapmak evet. da güzel bir projeydi Tabii. açıkçası. Tabii. Ben de çok yani, gurur duydum. Bunları izleyen bir kişi olduğum halde şimdi dinlerken bile geleceğe ait ümitlerim artıyor ve kendime kızıyorum bazen niye karamsar oluyorsun diye. <gülüyor> Ee, ...insanın olduğu yerde... ...umut var. Hele ki çağdaşlığın... ...olduğu yerde bence çok daha umut var. Aynen. Ben onun için istiyorum ki... E, ...sevgili meslektaşlarım... ...ben e, eczacı örgütlerinde de... ...çok çalıştım. E, belki tanıyan vardır, belki bilemiyorum ama... E gelsinler çağdaş yaşama da destek versinler maddi manevi e, kimi bir burs verebilir kimi 3 saat vaktini ayırıp e, sağlıkla ilgili bir konuyu anlatabilir Tabii. ama e, bizler gerçekten sadece ülkemiz ve insanlarımız için çalışıyoruz hiçbir karşılık beklemeden ha bunun ...bir beklenti, karşılık bekliyor muyuz? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Başka bir ülkede olsa belki bir teşekkür ederlerdi. Yani <gülüyor> evet. e, halkımıza destek veriyorsunuz. E, hükümetin yanında bize destek veriyorsunuz. Hükümetin veya idarenin, resmi idarenin evet. yanında destek veriyorsunuz. Yükümüzü hafifletmek için bir şeyler yapıyorsunuz. Bir teşekkür ederiz derlerdi. Belki biz onu da beklemiyoruz. <gülüyor> Hiçbir şey beklemiyoruz. Yeter ki rahatça çalışabilelim. Yasalar çerçevesinde en, çalışıyoruz en zaten. Bu, en güzeli de bu, en güzel de bu bir çağrı anlamında dinleyicilerimize neler söylersin sevgili Celal Özel. Şimdi Niha hanım söyledi. Hani genel değerlendirme ama ben eczacı meslektaşlarımıza özellikle altını çizerek belirtiyorum. Biz Genel çekme şubesinde çalışırken de broşürlerimiz yapmıştık. Hani bir basın dağıtımlarıyla beraber genel bir çağrıydı. Parasal durumu iyi olanlar için burs bir öğrenci okutabilirler, burs verebilirler demiştik eğer parasal durumu iyi ama işveren kurumda olan başka sektörden olan insanlar varsa öğrencilerimizin okuyan meslek okullarında okuyan ya da normal liselerde okuyan öğrencilerimize iş bulma ve staj imkanları sağlayabilirler demiştik. Sağlık alanında olanlar için işte biraz önce Nihal söylediği gibi eczacı arkadaşlarımızı ve çevresindeki diğer tanıdıkları sağlık sektöründeki arkadaşlar için hem öğrencilerimiz hem aileleri hem vatandaşlar için sağlık programları yapmak için şube şubelerden yardımcı olabilirler onlarla ilgili program yapabilirler eğer bir eğitimci ise tanıdıkları varsa mutlaka şubelerimizde etüt, etüt demeyelim de çocuklara yardımcı olacak yardımcı dersler için görev alabilirler biliyorsunuz ülkemiz tekstilde çok başarılıydı. Tekstil alanında bir tanıdıkları varsa ki bakın söylüyorum hmm. kendi imkanlarının dışında artan ürünleri varsa o ürünlerini bizim yoksul yurttaşlarımız, öğrencilerimiz vesaire evet. Çağdaş yaşam Destekleme Derneği eliyle sahiplerine ulaştırabilirler. Kısacası duyarlı bir yurttaş olarak zamanını ve e, emeğinin bir bölümünü dernek çalışmalarına ayırarak bu ülkemize bir katkı sağlayabilirler. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi e, çok gururlanırız çünkü gerçekten hani ben yapa, yaptım sadece bu öğrenci okutuyorum yetmiyor evet. söylediğimiz gibi çevremizdekiler de harekete geçirerek biraz önce sizin saydığınız gibi örgütlü yapıyı daha da örerek çoğaltabiliyoruz yurttaşlık görevi evet. yani bir yurttaşlık görevi bu kesinlikle yani insanların ee, yaşamlarına anlam katacak bir şey. Yani hepimiz tamam doğacağız, yaşayacağız, öleceğiz. ama hı hı. yaşamımıza anlam katmak çok Değil önemli mi? ve böyle küçük bir e, destekle de, maddi veya manevi çok daha anlam kazanır diye düşünüyorum. Aslında daha geniş bilgileri e, cdd.org.tr e, evet, sitemizden ee, alabilirler. Cedd.ord.tr. Evet. Ee, bir de en yakın şubeleri. En yakın her hemen, hemen var. Kesinlikle. Evet. Ee, zaten sitemizde evet. var. Evet. Bütün Şubeler, en yakın şube isimleri bakabilirler adreslerine, iletişim evet. adresleri var. Uh -huh. Onlara ulaşabilirler. Oradan ilgili projelerimizin hesap numaraları olanlara ulaşabilirler veya hesap numarası ilan edilmemiş, edilmemiş bir proje ise alabilirler. Bizimle iletişime geçebilirler. Hep birlikte güzel şeyler yaparız. Ki düşünüyor. önemli yine hani kendi şubemden bildiğim için söylüyorum genelleme yapmak adına e, genel merkezin biraz önce sizin saydığınız şu, e, projelerin dışında bireysel anlamda bizi anlayan bizimle beraber olmak isteyen insanların duyarlı vatandaşlarının yardımıyla o anlamdaki öğrenci sayımız 87'ye çıkmış. Genel merkezin dışındakileri söylüyorum. Anladım. 87 tane öğrenciye burs Nerede vermişiz. Yok, Şube öyle. olarak söylüyorum. Bu da e, bu dönem içerisinde küçücük bir, bir, bir şey için bakarsanız büyük, yani bir, rakam. büyük bir rakam gerçekten bir de rakam. üniversite öğrencileri de çoğunluğu teşkil ediyor 37 tane üniversite öğrencisi. Evet. Yani ilk öğretimdeki rakamlar daha düşük olduğu için belki arkadaşlar oraya vermek isterler ama biz genel merkez olarak da tabii onun emeği çok fazla o anlamda büyük projelerde Destek verdikleri için küçük şubelerin birebir de olsa iki öğrencili üç öğrencili başlamıştık biz şey, çekme Şubesi'ni kurduğumuzda. Şimdi 87 sadece şubeden alan genel merkeze beraber 120 öğrenciye geçmişiz. Çok büyük bir Çok e büyük şey, heyecan. Yani, Kıvandırıcı bir evet, şey doğrusu. Tabii, yani her genelini şey. söyleyince tabii. 55 bin orta öğretim kız öğrenci, 50 bin kadar da üniversite öğrencisine şu güne kadar burs Ondan verdik. Üstü. Halen devam ediyoruz insanlar inanamıyorlar. Evet, yani, Türkiye hocamızın proje şeyi umudu yüz bin e, aslında. Kesinlikle. Türkiye hoca yüz e, bin e, kız öğrenciye ulaştığımız zaman orta öğretimde Türkiye'de eğitimli anneler yoluyla tabii ki eğitimli aileler çocuklar ve çok şeyin değişeceğini e, söylüyordu. E, biz de e, bu hedefe e, ulaşmak için çalışıyoruz. Tabii günün koşullarına göre başka projelerde ilave ediyoruz kuşkusuz. ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yürekten bir ...yurttaş olarak başarılar diliyorum. Çok şimdi, teşekkür e, ediyorum. Şimdi bir e, müzik parçası daha dinleyeceğiz. Onu Nihal Hanım siz anons edin. Ee, bu Kardelen projemiz ortaöğretim Kız Öğrenci Burs projemizdi. Bununla ilgili Sezen Aksu da çok etkilenmişti bundan Kardelenlerden ve Kardelen adıyla bir şarkı bestelemişti. Hatta onun CD'sini de yapmıştı. Hı hı. Bu şarkıyı Çağdaş Müzik Topluluğu'nun CD'sinde kullanılmasına da izin verdi. Harika. Şimdi Sezen Aksu'nun Kardelenler parçasını dinleyelim ve Türkan Hoca'yı da buradan bir defa saygıyla. daha saygıyla, minnetle, özlemle analım. Evet, ben de pek çok açık oturumda beraber olmuştum hocamla. Yıllar evet. evvel de İstanbul Eczacı Odası'nın ve Türkiye Eczacı odaların düzenlediği zannediyorum ki 5. Kongre ya da 4. Meslekler Hı. ve Gelecekteki Durum panelinde de evet. beraber rahmetli Ünsal Oskay, Türkan Hoca. Bunu da bu, şimdi anımsadım doğrusu. E, ne, ne mutlu e, böyle yaşamalara diyorum ve... Ee, sevgili dinleyicilerimiz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Eczacı Nihal Kızıl e, konuklarımızdan biriydi. Nihal Hanım çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Derneğimizi tanıtmaya fırsat yaratıldığı için Görevimiz. sağ olunuz. ve e, ikinci konuğumuz da Eczacı Celal Özel'di. Sayın Eczacı Celal Özel. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez Delegesi kendisi ve e, yine e, derneğin çekmece Şubesi'nde olağanüstü çalışmalarda bulunan bir dostumuzdu. Ee, sevgili Celal Özel, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar derneğim adına. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın ve Kardelenler dinliyoruz. Nesel ne azlayım, ne senden az Ayrı macerada, ayrı bir az. çiçekin kar altından güneşe giren masalında yaşamak giren, tazeri giren anlamlarım. Uşağı zanırken kar deren kış rüyasında Her çiçekin Geçen giden masalında yaşamak yeniden tazelir, bilir en anlamlarını. Işığı uzakken kar dere, kış riasında ümidin mucizesiyle sevince uyanır Ak giren, tazerir yeniden anlamları, uşağ uzanırken kar dere kış rüyasında ümitin mucizesini sevince uyanır. Her çiçeğin kar altından güneşe giden masalında yaşamak giren tazerir bir an kış rüyasında Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz